Oh yeah. si caste Kainat, bugün 24 Nisan Perşembe. Yıl 2014, ay 4, gün 114, Kasım 168. 1435, hicri Cemaziye cemazi 24, 1430, Rumi Nisan 11. Çiçek fırtınası. İpek böceğinin yumurtadan çıkması. Günün malumatı, kalem aşısı zamanı. Yabani bir ağacı cins bir ağaç haline getirmek veya iyi bir ağacın diğer bir dalından aynı cins fakat başka çeşit bir meyve elde etmek için yapılan ameliyeye aşılama denir. Aşılanacak çubuklarda bir veya birkaç göz bulunması lazımdır. Aşının vurulacağı gövde veya dal kesilir, yarılır, kenarları sivriltilen çubuk buraya dikine yerleştirilir ve sarılır. Boğa Burcunda Doğanlar Uğurlu gününüz Cuma, Uğurlu sayınız 6, Uğurlu taşınız Zümrüt, Uğurlu çiçekleriniz Kırmızı Gül, Pembe Karanfil ve Şebboy, Uğurlu müziğiniz Senfoniler, Devamı Pazartesi günü, Büyük Saatli Marif Takvimi. se quede atrás de las y los demás otro Si la gente va Muchas gracias bueno, Como dice Clara todos los años 22 años estamos reuniéndonos En este lugar donde mataron al niño Justo un día martes Pero que nos reunimos Más que todo es en familia Es un acto muy íntimo Que sentimos nosotros Que estamos, los que tienen que estar Viendo las caras de los aquí presentes y recordando y retrocediendo 20 años solamente había la representación de un alto comisionado cuando vino trabajar con Roberto Luis, justo todo el de los desplazados nos tenemos a nuevo procurador quien nos libramos una batalla y al principio estuvimos mucho ahí con la procuraduría para que se moviera en el caso de Nino y él también le dejó bastante tiempo al tema de la procuraduría de, de los desplazados Así que también es significativo, eh, señor procurador, que usted esté presente en mí aquí. Pero también ven, o sí, el director de la policía, que no podemos dejar de mencionar la muerte de un policía por haber investigado y haber cumplido con su deber, que fue la investigación del, del caso de bien haber identificado al principal sospechoso. Ya cuando uno habla de derechos humanos pareciera que ya no es de importancia, cuando los derechos humanos ahorita sigue siendo un tema totalmente vigente que ya no tenemos un conflicto armado no quiere decir que los derechos humanos no estén vigentes y los derechos humanos no son nada más y nada menos que los primeros 6 artículos de, de la Constitución Política de la República y todo el mundo se ha quedado con la impresión de que los derechos humanos fueron las violaciones de los derechos humanos del pasado entonces hay toda una lucha actualizada que tenemos que hacer para poder seguir transformando la Guatemala que queremos y en la que aspiramos ser Yo les agradezco a todos de verdad estar presentes el día de hoy, siempre en esta intimidad, recordando a y renovando el compromiso que todos tenemos que tener por la tema. Muchas gracias. Merhaba herkes Açık Radyo burası 94.9 açıkradio.com ve Açık Gazete programı başladı haftanın dördüncüsü oluyor ama üçüncüsünü yapmadık tatildeydik Ulusal Egemenlik Bayramı vardı ve şimdi döndük Ömer Madra, Can Bil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz Emre Gümüşer de destek veriyor bize. Günaydın. Günaydın. Evet, açılış parçası olarak Helen Makin sesini dinlettik. Helen Mac ya da öyle okunması lazım. Mirna Max onun e, Helen Mac'i hatırlıyordu. 22. ölüm yıl dönümünde bir sene önceki bir kayıttan dinledik. Ve neden dinledik onu? Şimdi Eduardo Galeano anlatacak bize. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galliano, Çeviren Süleyman Doğru, Ser Yayıncı, 24 Nisan, yayınlama tehlikesi. 2004 yılında Guatemala hükümeti, iktidarın cezadan muafiyeti geleneğini ilk kez çiğnedi ve Mirna Makın, ülkenin devlet başkanının emriyle katledilmiş olduğunu resmen kabul etti. Mirna yasak bir araştırmaya girişmişti. Askeri katliamlardan kurtulduktan sonra kendi ülkelerinde sürgün hayatı yaşayan yerlilerin izini bulmak için ormanlara ve dağlara dalmıştı ve onların seslerini kaydetmişti. 1989'daki bir toplumsal bilimler kongresinde Amerika Birleşik Devletleri'nden bir antropolog sürekli bir şeyler üretmeleri konusunda üniversitelerin kendilerine yaptığı baskıdan şikayet ediyordu. Benim ülkemde demişti. Eğer yayınlamazsan ölürsün. Mirna'nın buna yanıtı şöyle olmuştu. Benim ülkemde ise eğer yayınlarsan ölürsün. Mirna yayınladı bıçak darbeleriyle onu öldürdüler. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galiano, Çeviren Süleyman Doğru Ser Yayıncılık Tarihte bugün neler olmuş biraz daha ona bakalım En önemlisi 1915'te bugün 250 Ermeni aydını entelektüeli ve toplum lideri İstanbul'da toparlandı gönlü Anadolu'nun çeşitli yerlerine doğru gönderildi. Kendilerinden bir daha ses gelmedi. Bu, 99 yıl önce meydana geldi. 99 yıl önce bu da Ermeni soykırımının başlangıcı oldu. 1800 yılında dünyanın en büyük kütüphanesi olan Amerika Birleşik Devletleri Kongre Kütüphanesi kurulmuştu. 1980'de ise İran'da rehin tutulmakta olan 52 Amerikalıyı kurtarmak için girişilen kurtarma operasyonu rehineler kurtarılamadan 8 Amerikan askerinin ölümüyle fiyaskoyla sonuçlanmıştı. Yakın e, tarihteki büyük fiyaskolardan bir tanesi bu olsa gerek. Evet. Arkasından pek çok başkası da gel izlemedi değil diyebiliriz. Evet, günün haberlerine şimdi bakalım birazcık. Ee, en önemli olaylardan bir tanesi e, e, Filistin'de birlik paktı yapıldı. An, anlaşma yapıldı. Anons edildi, duyuruldu. Yani Filistin Kurtuluş Örgütü ve Hamas arası, arasındaki e, siyasi Çatışma bitti diye yedi yıllık bir çatışmadan sonra aralarındaki çatışmayı bitirdiklerini açıklıyorlar. El Fetihli Hamas ki zaman zaman bu çatışmalar silahlı çatışmaları da dönmüştü ve bir anda intikamla beraber kan davası şeklinde de ilerleyen bir sürece doğru evrilmişti. Şimdi bunun birlik için ilk adımı atıldığından bahsediliyor mesela. Uzlaşma sağlanmış. Evet önemli fakat belli de olmaz tabii çünkü öncelikle yani birçok sorun var. Dünyanın en eski ve en en köklü sorunlarından bir tanesi modern dünyanın yani. Ve e, Reuters'a göre e, Amerika bir, e, yani İsrail'in bir kere buna ciddi bir tehdidi de olduğu açık çünkü daha Belki gün salı günü İsrail Başbakanı Yemin Netanyahu Filistinler arasındaki siyasi partiler arasındaki e, birlik birliğin bu barış sürecine barış süreci denen e, şeye e, son vermesinin e, mümkün olamadığını olamayacağını söylüyor çünkü Mahmut Abbas benim gözümde diyor yani Filistin otoritesinin Filistin Erkin'in başkanı Mahmud Abbas'ın Hamas'la barış yapması imkansız. Aynı zamanda İsrail devletiyle çatışma durumuna son vermeden Abbas'ın bir seçim yapması gerekiyor demişti Netanyahu. Hamas'la mı İsrail'le mi barışı yapmak istiyor. İki, birinden birini alabilirsin ama ötekini değil. İnşallah barışı seçer Şimdiye kadar bunu yapmadı diyor. Filistin Evet. Elfetin Filistin seçiminden bahsediliyor. Bunun manası, Amasla beraber bir koalisyon hükümeti, bir birlik hükümeti kurulacak. Ardından da yapılacak olan, daha doğrusu öncesinde de yapılacak olan seçimlerle beraber yeni bir hükümete doğru devam edilecekmiş. Bu sebepten olsa gerek mi bilmiyorum. Filistin'de de Gazze'de bir hava saldırısı gerçekleşmiş. Gazze şeridinin kuzeyine bir saldırı yapmış İsrail Hava Kuvvetleri. Sağlık Bakanı Sözcüsü Eşref El Kudra bir açıklama yapmış. Yaptığı açıklamasında da İsrail'e ait bir uçağın bu anlaşmanın imzalandığı, konuşulduğu sırada, açıklandığı sırada El Lahiye beldesinde bir motosikleti hedef aldığını belirtmiş. Olayda bir babayla iki kızı yaralanmışlar, tedavi altına alınmışlar. Aynı gün içerisinde, aynı saatlerde. Umalım ki daha kötü olaylar da olmasın. Evet, bu oldukça karışık bir durum ama önemli bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Bir başka barışma da kovboylarla Kızılderililer arasında birleşme olmuş. Bu da ilginç bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Nedir özeti? Bu ExxonMobil çözüm. E Amerika Birleşik Devletleri'nin tam içerisinden geçecek olan Kanada'nın kumul petrollerini taşıyan boru hattına karşı zaten bizim de dillendirdiğimiz gibi birçok protesto gösterisi yapılıyordu. Yerler de vardı bu işin içinde hem Kanada'da hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde yerler vardı. Bu sefer bu olayın içerisinde Kızılderililer de dahil olmuş ve Kızılderililerle beraber başkentte Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentinde Washington'da beraber yürümüşler Kızılderililerle kovboylar. Evet, bu da günlerdir haberini alıp uh, henüz olmadığı için de pek söyleme fırsatımı, fırsatını bulamıyorduk ama ilginç bir gelişme, kolay kolay bir araya gelmeleri mümkün değil. Çünkü çok büyük bir soykırımın, Kızılderililerin soy soykırımının yaşandığı da malum. Ama ilk defa olarak bir arada... E, ta, gezegenin bütün canlılara yalnız insanlara değil gezegenin kendisine karşı en büyük tehdidi oluşturan köy seklim değişikliğine karşı fosil yakıtlara karşı veya bunların en kirli olanına karşı bir arada yürüyorlar. Bu da çok önemli. Net konuşuyorlar aslında. Mesela Karakartal konuşmuş şef. Karakartal, Amerikan yerlisi. Burada... Reisa. Evet reis. Ee, burada suyu korumak için ilk ilacımızı korumak için burada izlemiş. Yapılan açıklamada oldukça kalabalıkmış. Yani kovboylardan kasıt da öyle kovboy kıyafeti giymiş olan aktörler değil, bildiğiniz kovboylar, oval sahibi olan, tabii, tabii. tarım yapan e, hakiki hakiki kovboylar. 60'ın üzerinde kovboylar. Evet. Onlarla beraber yapıl, yapılan yapılan Kızılderililerin kovboylarla beraber yaptığı gerçek Kızılderilerle, gerçek kovboyların yaptığı bir eğlenmiş bu. 25'i evet. hafta sonu meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde de beraber yürümüşler. Kanada'da da bunun benzerleri görülmüştü. Kanada yerlerinin doğrudan eğlenme geçtiğinden Zaten bahsediyordu. Zaten onlar e, uzun bir süreden beri öncü olarak karşı çıkıyorlar bu konuda. Çok önemli bir gelişme nereye doğru gideceğini bilmek mümkün değil. Öte yandan da yalnız şeyde de hemen belirtelim ki... E, ...tehdit ve olağanüstü problemler devam ediyor hatta artarak büyük bir hızla artarak devam ediyor yani son e, raporlara göre 6 derecelik bir Celsiusluk bir artış 100 yılın sonuna kadar gelebileceği görünüyor söyleniyor Hükümetler İklim Değişikliği Kurulu paneli tarafından e, bunun, bundan son bu derecede dünyanın sıcak olduğu zamanda dünyada Okul otobüsleri büyüklüğünde yılanlar Amazon'da vardı ve en büyük memeli de sivri fare büyüklüğündeymiş. Değişik. Bir sivri düğün. fare büyüklüğünde. Evet. Fare büyüklüğünde. Otobüs bü büyüklüğünde. Yılanlar. Yılanlar. Ve. Sene fare büyüklüğünde e memeliler en büyük memeliler onlar. Bunu senesi kaçtı? <gülüyor> ben o kısmını kaçırdım. Senesi tam belli değil onun. Yani şey. E sizin yani, ve benim görmediğimiz bir zamanda. zamanda de, evet, eski bir zamanda. Fakat geçiriz. şimdi oraya doğru hızla gidiyor. Bu konuda <gülüyor> yani, <gülüyor> kriz şu anda gerçekleşmekte. Tamamen gerçek ve giderek de kötüleşiyor. Bunun e, farkında olan medya ve siyasetçi sayısının da medya organları ve siyasetçilerin sayısının da çok fazla olmadığını söyleyebiliriz. İş işten gibi. geçtikten sonra mecburen bu haberleri verip bu konular üzerine konuşmak zorunda kalacaklar ama iş işten geçtikten sonra işte. Evet, çok önemli bu. Yani Kuminaidu da Greenpeace'ten şey yazmış. İnsan hakları meselesi ne konuşuyoruz durmadan ama. Ölü bir gezegende insan hakları meselesinden bahsedilemez diyor. Aynı şekilde günün en önemli e, yazarlarından Naomi Klein'da, Naomi Klein'da iç, içeriden gelen değişmeden bahsediyor. Yani karşımızda bulunan engeller sadece dışsal engeller değil. İklim değişikliği, iklim krizi öylesine berbat bir zamanlama ki, yani yalnız yeni bir ekonomik yeni bir ekonomiye geçmekle kalmak zorunda değiliz yeni bir düşünce tarzına da geçmek zorundayız yani tarihte ekolo, ekolojistlerin sözünü ettiği mismatch ya da mistiming diye iki kavram var yani uyumsuzluk yer bakımından uyumsuzluk oluyor ya da zaman bakımından uyumsuzluk öyle bir şey oluyor ki özellikle üreme zamanı bazı hayvanların Yeterince yiyebilecekleri şey yoksa hamile annelerin birdenbire yok oluş tehlikesi baş gösteri veriyor. Yiyecek bulunamayınca süt, besleyecek süt de yaratamıyorsunuz ve yani bütün türün e, geleceği anında, tehlikeye düşüyor. Evet, anlık bir, şekilde. bir şey. Yani şeyi çünkü hızlı popülasyon kayıpları oluyor. Ve mesela bu, bunun en büyük örneği işte şey kuşlarında, ötücü kuşlarda var. Onlar mil, binlerce, binlerce yılda öyle evrimleşmişler ki yiyecek kaynakları mesela tırtıllar gibi belli bir zamanda bol olduğu zamanda onlar da ürüyorlar, yumurtluyorlar ki yavruları, çıkan yavrularını besleyebilsinler tırtıllarla. Ama tırtıllar şimdi daha erken çıkmaya başlayınca... Onlar üreme zamanlarını değiştiremedikleri için kuşlar bu binlerce, bin, binlerce yılda gelişmiş geleneği yavrular aç kalıyor. Çünkü erken geliyor bahar ve yaz. E o zaman şey olmuyordur yani insan türü gibi birbirleriyle savaşmıyordur gıda bulabilmek için. Şu anda Suriye'de Sudan'da. Somalide olan olaylar gerçekleşmiyor Hayır, galiba. Ölüp gidiyorlar yani. Doğru bir da. de Batı, işte e, insanlar kendi aralarında savaşarak ölüp gidiyorlar. Bir deniyorlar tekrardan, birbirimizi yiyebilir miyiz diye. İşte ondan sonra da türü yavaş yavaş ortadan kalkıyor gibi bir durum ortaya çıkıyor. Evet, aynen öyle. Batı, e, Grönland'da da mesela karibu denen geyikler var, rengi deniyor Avrupadakilere. Onlar da binlerce belki on binlerce yıldan beri hep Doğum zaman çok uzun kilometrelerce, yüzlerce, binlerce kilometre kat ederek bir göç yolları var onlarında. Ve aynı yerde aynı otları bulmak zorundalar. Çok az biten ama onların temel besin kaynağını oluşturan bir takım bitkiler var. Küçük çalılar, çırpılar. İşte onları bulamayınca süt veremiyorlar ve yok oluyorlar. Şimdi bilim insanlarının aslında çok ciddi bir şey var. Yani iklim değişikliği kolektif bir problem. Ortaklaşa hepimizin problemi... İnsan türünün aslında bir... Yani kolektif e, bir problem ama sorumlusu insan türü. Evet. Kolektif bir eylem de gerektiriyor. Ortaklaşa bir Kuşlarla beraber. Ha, gene de, genel olarak. de genel olarak. Belki de kuşlarla her, her hepsiyle beraber doğayla uyum halinde. Ve insanı şimdiye kadar, insan oğlunun ya da kadının şimdiye kadar hiç yapmadığı kadar kuvvetli bir şey. Ama e, aynı anda da başka bir problemi var. İnsan, bilim insanlarının hesaplamadığı, bu zaman uyumsuzluğunu hesaba katmadıkları bir tür insan. Çünkü aynı zamanda çeşitli türler uyum sağlayamıyorlar. Böcekler, kuşlar, geyikler filan. Ama atlanan bir şey var o da Homo sapiens. Bizde de iklime bağlı çok ağır bir uyumsuzluk var diyor. Var. Düşünsel uyumsuzluk var diyor. İklim değişikliğinin evet iklim değişikliğinin insanı daha fazla agresifleştirdiğini ve tecavüz oranlarını daha fazla arttırdığını dair yakın zamanda raporlar çıkmıştı. Belki fırsatımız olursa evet. onlardan da bahsederiz. Onun ötesinde ama kültür, biyolojin belki biyolojik de vardır ama <gülüyor> nasıl kültürel ve tarihsel, tarihi bir şey. Yani iklim krizi Tarihin öyle bir anında bizi yakalamış durumda ki biz derken insanları kastediyorum. Türkleri ya da Kürtleri değil sadece. E, siyasi ve sosyal şartlar bu boyutta, bu nitelikte bir e, sorunla baş edebilmek için hiç uygun değil. değil. Zaten savaşlar e, çıkıyor. Yani tam e, her şey nubah denilen 80'lerde asıl çıktı ortaya bu. Hı. Düşüncesi Hı. bu düşünce. Ya, küresel Hı. iklim değişikliği, felaketinin var, oldu, var, var olduğu da 88'de işte ilk James Hansen'ın açıklamasıyla dünya bildi. Evet. Üzerine de bilmak gibi hemen bir kitap çıkarttı 80'lerin sonunda. Ama 80'ler ne demek? Zaten her şeyin mubah olduğu neoliberalizm denen olayın tamamen ortada olduğu, at koşturduğu bir şeydi. Dolayısıyla yani deregüle edilmiş, düzenlenmemiş kapitalizmin kol gezdiği bir haçlı durumunda vardı. Oysa kolektif bir eyleme ihtiyaç vardı. Yani biz çok talihsiz bir zamana düştük diyor Naomi Klein. Birincisi şey yükselişte, şirket gücü tepeye çıkmış vaziyette. Tam onu aslında denetlememiz gerektiği saniyede uyumsuzlukta. İkincisi Yer yüzünde hayatı koruyabilmek için, koruma altına alabilmek için benzersiz denetim ve düzenleme yapmak gerekirken o hiç olamazdı. Şirketler, sorumsuz siyasetçiler, evet, üçüncüsü, üçüncüsü siyasetçiler işte. Yani, Üçüncü siyasetçiler. Evet. Birincisi şirketler yükseliyor evet. ve en çok da ihtiyaç duyulan anda denetimin yapılmasının olmadığı. İkincisi denetimsizlik oluyor Evet ama. denetimsizlik. Üçüncüsü de yeni bir siyasetçiler sınıfı, politikacılar sınıfı çıktı. İşte bu ikisine bağlı olarak. Sağ aslında. solu belli olmayan. Nasıl e, Kamu, bütün kamusal, kamu yararına kurumları da iyi eden. Ve dördüncüsü de işte serbest ticaret denen bir rejim geldi tam yani yoğun bir enerji dönüşümü gerekirken tam tersine serbest ticaret oldu. Böylece yani kişisel iklim uyumsuzluğumuz bir yanda iklim değişikliği gayet yavaş. Biz de çok hızlıyız. Yani her şey bir trende hızla giden bir hızlı trende marmaraydaymışsınız gibi etrafa bakıyorsun her şey duruyormuş gibi. Halbuki onlar da hareket halinde ama sen o kadar hızlısın ki şey olmuyor hareket yani duramazsın sen. Duramazsın ve yani. duvarlar şey... çatlayıp sular sızmaya başlıyor. Evet. Her an gelebilir o büyük felaket. Yani bu hızlı trendeyiz. Üçüncü olarak da şeyden bahsediyor. Yer duygusu lokal bir şey. İklim değişikliği lokal. Yani insanlar köylerde otururken tabiatla ilişkili olan bütün değişiklikleri fark edebilecek haldeydiler. Şimdi halbuki Şehirlere göç etmiş durumdayız. Trenlere binmiş, marmaraylara filan gene. Ve e, bütün herkes toprağından, yerinden, yurdundan kopup illegal mülteci oluyor yani yasa, yasa dışı yasa mülteci önünde. Onların bilgilerini doğayla ilgili değişime ilişkin bilgilerini elde etmeye imkan yok. Ne olduğunu anlamaya mümkün değil. yani Bir kuşaktan ötekine bir nesilden ötekine devredebileceğimiz o kutsal güven duygusuna sahip olamıyoruz. Yani bağlantılar kopuyor ve bir de ...değişik bir durum olmuş. Vaziyette... ...bizim düşünce tarzımızda... ...iklim... kirleten şeyler... ...göze görünmeyen parçacıklar... O ...göze görünmeyen şeyi artık... ...yok saymayı çoktan beri alıştık diyor. Evet. Göremediğimiz şeye inanmıyoruz artık diyor. Orada bir yer var uzakta... ...bize de bir şey yapamaz. Gitmesek de... ...görmesek de bize bir şey olmaz abi... ...diyoruz yani bir hortlaklar ekonomisi, hayaletler ve kasıtlı bir körlük bahsetmiş, basmış durumda Wendell Berry e, şair ve e, şair, yazar ve çiftçi Wendell Berry'ye sordum. Bizim gibi köksüzler şehirler ne yapacak diyor? Ne yapalım biz? Bir şey yetişmek zorundayız muhakkak. Çalışıp durmadan çalışıp bu durumda bir yerde durun demiş de Bir yerde dur ve bin yıllık süreci başlat demiş. Ne süreci? O durun yeri bilme sürecini başlat. Başka çare yok diyor. Çünkü eğer iyi bir birçok seviyede iyi bir tavsiye. Bu çünkü bu hayatımızın en büyük kavgasını kazanmak istiyorsak eğer ayakta duracak üzerine basacak bir yeri bilmemiz gerekir diyor bence önemli bir yazı yazmıştı ne işin dergisinde örneklerde verilebilir yazısında şu anda neler olduğuna dair aslında yazının da bir çevirisini aslında internet sitesinde yayınlayabiliriz herhalde çevirirseniz evet böyle mesela bunlardan arkadaşlardan yardım isteyebilir. Evet o da olabilir. Bunlardan bir tanesi mesela Buz Denizi'ndeki petrol kavgasının başladığın başladığından zaten halihazırda başlamış mesela Yeni Şafak Gazetesi attığı Yeni Şafak Gazetesi'nin internet sitesindeki attığı manşeti anlatt aktaracaktım size ama halihazırda zaten var olan bir kavganın durumundan söz ediliyor burada da. Çevre örgütü Greenpeace'in Rusya'nın devlet şirketi Gazprom'un kuzey kutbunda Avrupa'ya petrol sevkiyatını başladığını duyurmuş. duyurduğunu söylüyor haber içerisinde. Evet çok uzak ya bizi ilgilendirmez. Böyle şey radyoyu ve bahçeyi aynı zamanda avlayı böyle 2 santim ne deniyordu onlara? Krikomi deniyordu evet, arabayla kriko. şey olmadığı için. Onlarla kaldırmak zorunda kaldığınız için yükselen sulardan ötürü. Denize sıfır bir radyo olduğu zaman bunları tekrardan hatırlatırım size ama böyle bir durum söz konusu. Rusya başlamış petrol satışına. Gazprom üzerinden Kuzey Kutbu'ndan Avrupa'ya sevkiyata başlamış. Oradan çıkardığı gazları ve değerli kaynakları kullanmaya da başlamışlar. Evet. Yani halk için ve gezegen için ekonomi diye Helena Norberg Hodge da güzel bir yazı yazmış. Evet. Dünya gününün münasebetiyle ona vaktimiz olamaz ama artık paradigma değiştirme zamanı geldi geçiyor. Dünya günü gibi e, böyle sözde sadece lafta kalan şeylerle yapmamak lazım. Mesela ayağımızın altı dedin Kuzey Carolina'da bilinmeyen müthiş bir zehir, toksik madde keşfedilmiş. Neymiş? Neymiş? Hayır bilmiyorum. Kömür, Benzin mi? Yakılan kömürlerin küllerini gömme olarak kullanıyormuş. Yani yer doldurma olarak kullanıyorlarmış. Mesela yeni kapı filan var ya onu küllerle dolduruyorlarmış. Ve sessiz ama derinden giden çok büyük bir tehlike oluşturuyormuş. Kuzey Carolina'nın den nehrinde. Havuzlarda Çin, biriktiriliyor. Çin'deki durum karşısında devede kulak kalı. Çin yapılan son ölçümlerde bu 300 bucaksız olarak nitelendirilen ülkenin topraklarını %16.1'inin kirli ve zehirli çıktığından bahsediliyor. Yeraltı sularının %60'ı içilmez durumdaymış Çin'de. Hava kirliliği yüzünden neler olduğunu zaten biliyorsunuz Çin'de. 8 yaşındaki çocuklar akciğer kanseri oluyorlar ve Toprakta da durum buymuş. Aynı zamanda suda da durum bu. Evet. Bunu vermiştik. Kısmen vermiştik. Devamı da geldi. Yani 20'de birinin şeyden de bahsediliyor mesela. Los Angeles'taki hava kirliliğinin de Çin'den ötürü ortaya çıktı. Evet, evet. Yani bu gibi durumlar var. Çin mesela... bir radikal bunu şey diye vermiş mesela. Bu haberi Anadolu Ajansı kaynağından da almış. Çin'de yer demir, gök bakır çıktı diyor. Yani baş, şey olarak, başlık olarak bakarsan aman ne hoş. Yaşar Kemal'in ıı, romanına da gönderme yapıyor dersin. Aslında bu çok kötü bir benzetme aslında. Aynen deprem gibi. Evet, aynen. Yani şeyden kötü bu. Çünkü yer demir, gök bakır doğayla olan bağı gösteren çok önemli bir kavramken birdenbire asıl tam kopuşu ...simgeleyen bir hale geliyor. Yani bence bilinçsizce yapılmış bir şey. Bilinçli bir şekilde yapan çevre gazetecileri... ...zaten oldukça fazla değil... Yani az sayıda var bunlardan bir tanesi. Böyle normal uluslararası ilişkilerle alakalı olan kişiler çıkıp böyle haber yaptıkları zaman çevreyle alakalı da ister istemez bunun edebi versiyonunda bulaşmış oluyor. Bu yani haberler Çin'de yapmışlar. yeraltı sularının %60'ını dünyanın en kalabalık nüfuslu ülkesinin %60'ı içilmez su kullanıyorsa ülkenin uçsuz bucaksız toprakların dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip ülkelerinden biri. Onun da %16, %1'i yani %25'te birine yakını kirlenmiş, mahvolmuş durumdaysa bu böyle bir şey olmadı. Ama daha kötüsü Los Angeles'te hava kirliliği de Çin malı derken daha da büyük bir bilinç. Sizce bence bir hata yapmış oluyor ara başlıkta. Çünkü aslında Beijing'deki ve Çin'deki hava kirliliği de Made USA aslında. Onlara üretim yapmak hmm. için yapıyorlar. Bütün Bir simpülasyon batı... var o zaman. Yani serbest ticaret dediği bu işte zaten. <gülüyor> Naomi Yani Çin'deki insanlar Los Angeles'takilere bebek, Barbie bebek falan yapmak için. Made in China şeyleri üretmek için ya da bu şeyleri nedir cep telefonlarını filan imal etmek de. için. Bilgisayarları yapmak için. Ki çoğu da 1 doların altında çalışıyor günde. Ve intihar ediyorlar. Ve zehirleniyorlar. Ve zehirleniyorlar. 4 yıl gidiyor ömürlerinden. Çin'de de son moda dağlardan getirilen temiz havayı kurulan te yer tezgahlar aracılığıyla konservede satmak. Yani bu da biraz PR şey bitiriyor. Bat duruyor. dünya bat. Oğuz söylediği gibi. Evet bir ara verelim. Aradan sonradan Shakespeare günlerimizde devam ediyor. Vicdan Tabii. meselesinden bahsedebiliriz belki. Daha Türkiye'deki kuraklıktan bahsetmedik ya. Döneceğiz. Tabii, Tabii döneceğiz. Açık Gazete Mad moon rising ay yükselirken uyuyamam. Creedence Clearwater Revival'dan CCR'dan dinlediğimiz bir şarkı tehdit dolu çünkü bak görüyorsun dişlerimin uzadığında ay çıkınca öyle oluyor. Garip. Daha da neler göreceğiz bakalım. Evet, yani şu ana kadar mercimeğin, buğdayın, arpanın Zeytinin, balın, çileğin ve fındığın kuraklıktan etkilenerek rekoltesinin düştüğünü gördük. Bu listeye e, bunların yanı sıra e, şimdi diğer bakliyat ürünlerini de ekleyebilirmişiz. Mercimek ve nohut yeni ekleniyor. Özür dilerim. Mercimek ve nohutu yeni ekleyebilirmişiz. Evet. Yani buğdayda büyük bir felaketin eşelinden dönüldüğü deniliyor. Rekolitenin %10 ile %20 arasında düşük olmasının beklendiğinden söyleniyor. Hani bu ekmek olarak yediğiniz buğdayı. Beyaz beyaz büyük bir korku yaşanıyormuş. Mesela CNN Türk'ün Anadolu Ajansı'ndan aldığı haber bu. Türkiye genelinde yaşanan kuraklık ve don olaylarının tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkisinin artmasından da endişe ediliyormuş halen. Evet. Şimdi burada velaket. Aslında kapımızda çiftçinin kuraklık korkusu büyüyor diye vermişler. Bunun yanında bir de don olayları var son günlerde görülen ve birçok bölgede görülen. Yani mesela şeyi de söylüyorlar. Evet. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz sadece kışın kurak geçmesi değil sorun. Sulama göletleri ve barajlar boş kaldı, yeterince beslenemediği için yer altı suları da yükselmedi. Bu durum yani replenish diyorlar İngilizce'de onu. Yağmurlarla temiz yenilenmesi yer altı sularının bu durum olmadı. Yani Türkiye bitkiler de olumsuz etkilenecek diyor. Karpuz da olmayabilir. Türkiye'nin genelinde yağan yağmur bir önceki yılın aynı dönemine göre %28.1 oranında azalmış. Gene aynı rapora göre. Yani Türkiye'de ortalama bu dönemde geçtiğimiz yıllarda 508.4 mm olan metrekareye düşen yağmur miktarı şimdi sadece 317.9 mm imiş. Bununla alakalı çeşitli haberler var. Mesela... Atatürk Barajındaki 1 milyar metreküp suyun ortadan yok olduğundan bahsediliyor. Evet bu büyük, çok yüksek bir miktar mı diye mi tam kestiremiyorum çünkü geçen yıl 46 milyar metreküpmuş şimdi 45 milyar bir milyar metreküp inmiş bu tabi muazzam bir miktar gibi gözüküyor ama 46'dan 45'e de çok yüksek değil gibi sanki. Evet ama yani milyar metreküp olarak nitelendiriyorsunuz ve tarım bölgelerini etkileyen evet. bir bölge burası. Ya geçen yıl 538 metre olan barajın kotunun 536'ya düştüğü öğrenilmiş. Bu yıl içerisinde su kotunun 524 metreye düşmesi demek elektrik üretilemeyeceği manasına geliyormuş. Ha, i̇şte onu da enerji bakanı zaten e, öyle bir şey söylemişti geçenlerde. E, Taner Yıldız barajlarda suların kotları düşüyor, az da nedeniyle enerji ithalatı yönünde. Bir açıklama yapmıştı enerji ithalatına gideceğiz diye. Evet Cumhurbaşkanlığı seçimiyle alakalı olarak başbakanlardan bizim sağımız solumuz belli olmaz demiş ama sadece bu olay Cumhurbaşkanlığı seçimiyle alakalı değil. Diğer konularda da sağları solları belli olmuyor Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve hükümetin. Mesela Orman ve Su İşleri Bakanı da Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'a cevap vermiş. Dicle ve Fırat havzalarındaki barajların %50'den fazla doluluk oranı olduğunu söylemiş. İstihanın oranda enerji üretilebileceğini söylemiş. Kavga var. Evet. Olması gerekli yerde dediği kavga aslında. Evet. Ama bu su sıkıntısı olmayacağını defalarca söyledik. İstanbul'un 1071 yılına kadar da su sıkıntısı, özür dene yılına kadar su sıkıntısında olmayacağını söylemişti daha önce Veyseleroğlu. Ama şimdi Taner Yıldız da İran, Gürcistan ve Bulgaristan'dan elektrik al alacağız demiş demeye başladı. Yani su sıkıntısı olduğundan ötürü barajlardaki elektrik üretiminin yapılamayacağından bahsediyor. Ama sonradan bir ekleme yaptı tekrardan bu zam olarak yazmayacakmış faturalara. Ama bir e, enerji ve tabii kaynaklar bakanıyla orman ve su işleri bakanının bir e, şeyi var ikileme düştüğünden bahsedebiliriz gerçekten sağ sol o, belli o, olmuyor. Sağ sol belli değil evet sağ sol belli değil Brezilya'da da iyi bir haber var onu da vereyim daha doğrusu şöyle kötü bir kötü bir iyi haber vereyim Güney Kore'den batan geminin petrolü denize sızmaya başlamış batan geminin malları gibi olmuş çok kötü olmuş. Ve zaten feci kazada toplanan çıkarılan ceset sayısı 101 olmuş. Bu Euronius'un haberi. Aynı zamanda 200 kişiye daha ulaşılamadığı haberi var. Yani sonuçta 300 kişi ölecek gibi görünüyor. Çok feci bir olay oldu. Ve batan gemiden de petrol sızmaya başlamış. Binbir güçlükle sürdürülüyor arama kurtarma hayatta kalması mucize olacağı ifade ediliyor. Başlamayan o kadar yüksek teknolojiyi kullanan işte Güney Kore malum en yüksek işte başta Samsung olmak üzere pek çok teknoloji devinin de sahibi üreticisi var ama bu yüksek teknoloji gözlerin önünde canlı yayında batan ve mahvolan insanları engelleyemiyor. Petrol sızmasını da engelleyemiyor. Evet. Brezilya'da demiştiniz. Brezilya'dan çok iyi bir haber var. Tam bu teknolojik gelişmelerden bahsederken e, tayin edici bir kanun çıktı. Ve Ulusa Brezilya'da internette u, ulaşım, erişim konusunda eşitliği sağlayan kanun çıktı. Tim Berners-Lee de konuşmuş. İnternetin babası diye nitelendirilen kişi. Yeni bir çağ açılıyor ve bütün ülkelerde, dünyanın bütün ülkelerinde vatandaşlar, yurttaşlarların hakları, e, dijital haklar antlaşmasıyla, kartasıyla, sözleşmesiyle korunacak diye yani Brezilya Başkanı Jilmerussef Pazart, e, Çarşamba günü dün, ya yani hakikaten tarihi bir adım adım olarak görülüyor bütün dünyada. E, şey medeni hukuk marco internet adını taşıyan bir kanun çıkmış internet haklar bildirgesi gibi yani magna karta gibi bir şey diyorlar bundan 800 yıl önce çıkarılan şey gibi İngiltere'de feodal beylerin çıkarttığı bir şeydi krala karşı Brezilya'da senatodan oy birliğiyle geçmiş, Cilmarussef'te imzalamış iki günlük bir Net Mundial konferansı Sao Paulo'da gerçekleşmiş. Marco Marco Sivil adı bu. Ve bayağı şey de demişler. Gerçekten Freitas Muhallem diye birisi bunun büyük mücadelesini yapan, avaz üzerinden de yapan eee Michael ya da Mikael Freitas Muhallem avazın kampanya direktörü de bu e, hayata geçti bu yasa ve şeye 25. yaş gününde buebe büyük bir hediye oldu doğum günü hediyesi demişler. Açık, nötr ve ademi merkezci bir A kuruluyor. Enteresan değil mi? Belli olmaz bu evet, ağ kurulduğu zaman kimler tarafından kullanılacağı. Yani bunu farklı şekillerde İran'daki hükümetin de aynı şekilde konuştuğundan bahsedebilirsiniz. Yeni bir farklı bir ağ diye ya da Çin'deki hükümetin de aynı şekilde konuştuğundan bahsedebilir, Konuşabileceğinden bahsedebilirsiniz. Bu işler belli olmaz. Kabloyu tutan kimse ona göre dinlemeyi yapan da interneti gerektiği zaman kesen de aynen mübareğin yaptığı gibi. Ama bu Belli milli değil uluslararası bir şeye doğru yönelen bir durum. Neyse. Bakalım göreceğiz. göreceğiz. Evet. Ama yani kötü haberler tekrardan geri dönelim istiyorsanız. Evet, Brezilya'dan şimdi. devam edebiliriz mesela. Brezilya'da Rio de Janeiro kentinde polisin 26 yaşında genç bir dansçıyı uyuşturucu satıcısı sanarak sokakta döverek öldürmesi üzerine ülke karışmış. Gerçekten de karışmış. Her tarafta isyan hali var Brezilya'nın birçok yerinde. Protestolarda onlarca kişi yaralanmış. 12 yaşındaki bir çocuk da dahil buna ve olaylarda büyüyor. 26 yaşındaki bir dansçıdan bahsediliyor. Douglas Rafael da Silva, ailesi de polisin oğullarını yanlışlıkla bir uyuşturucu çetesinin üyesi sandığını ve döverek öldürdüğünü söylüyormuş. Da Silva'nın cesedi Salı günü bir okulda bulunmuş. Profesyonel bir dansçıymış bu da Silva. Onun ölümü üzerine soruşturma başlatılmış ama bu halkı tatmin etmemiş. Favela olarak bilinen bu gecekondu mahalleleri var ya. Evet. Pavao Sino bölgesinde göstericiler bazı araçları yakıp lastiklerle barikat kurmuşlar sokaklarda ve Copacabana'da yollar kapatılmış en turistik bölgelerinden bir tanesi olan Copacabana'nın daha doğrusu Brezilya'nın Rio'nun ve ölümü hakkında açıklama yapılması isteniyormuş Dünya Kupası öncesinde de kaygıların arttığından bahsediyor BBC, BBC Türkçe'nin haberinde. Tabi çünkü bir de şey var Büyük bir yani bir yandan Amazon'dan da muazzam tatsız haberler geliyor yani en büyük şey, çeşitliliği olan biyolojik çeşitliği ekolojik çeşitliliği olan Amazon'da hayatın ormanların kesilip yakılmasını önleyemiyorlar Hayat bitiyor. Bir yandan da işte Dünya Kupası'yla yeni binalar, yeni e, yapılanmalar, büyüme hikayeleri böyle gidiyor işte. Dünyanın evet. en büyük çelişkileri bir arada. Ama artık bu isyan hali dünyanın dört bir tarafında görülüyor. Çin'den evet. de bahsettik. Çin'de de var mesela buna benzer bir haber. China Daily'nin haberine göre Çin'in doğusundaki Xinjiang eyaletine bağlı Lingzi kentinde... Çenkguan adlı polis gücüne bağlı, yani bir o şey çevik kuvveti olsa gerek ya da Suriye'deki işabiye gibi olarak da nitelendirebiliriz, bir kontrol etmek lazım ama özel bir ismi var. Bu kuvvete bağlı 5 polisin e, yol kenarında seyyar satıcılık yapılan bir kadını dövmesi üzerine büyük olaylar çıkmış. Polisler o sırada e, bu olayı görüntüleyen bir erkeği de yakalayarak yumruklamışlar ve ağzından kan getirinceye kadar tekmelemişler. Olaya tanık olan kalabalık da bir anda polislerin etrafını sarmış. Ve kalabalığın öfkesinden korkan polisler sarı bir minibüsün içine binmişler. Ancak öfkeli kalabalık taşlarla ve tuğlalarla minibüsün camlarını kılıp polise saldırmışlar. Evet, kaçmasını yani önlemişler. Ve linç ederek öldürmüşler 5 polis. Öyle evet. evet. Yani korkunç şeyler oluyor. Çünkü zaten içilen su, solunan hava ve üzerine basılan toprak bir... Tamamen zehirlenmiş durumda olduğu için çok büyük bir problem var. Bir haber daha var polislerle alakalı. Ee, polis memurlarından biriyle e, çektirdiğiniz fotoğrafınız var mı diye Twitter'da New York Police e, merkezinin yayınladığı bir şey varmış. 9.30'dan eh sonra biraz ondan bahsedelim. <gülüyor> tarihin en büyük fiyaskolarından biri. Halkla ilişkiler fiyaskolarından biri. Ben Çok güzel bu abi, kadar abi. komik yani. bir şey görmedim. Onu da unutmuştum. Şimdi biz ara vereceğiz ve daha doğrusu e, CHEHAB'a bağlanacağız. Fakat bağlanmadan önce şundan da e, söz edelim. 1915'te ölen Ermeniler için ilk taziye mesajı da geldi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından. Ermenice dahil 9 dilde yapılan taziye açıklaması bu açıdan daha önce bir benzeri taşımıyor. Önemli ve dünyadan da çeşitli yankılar geldi. Erdoğan ayrıca Ermenistan'la normalleşme olmaz. Eğer Karabağ sorunu çözülmezse Davutoğlu da uzattığımız eli tutun dediler. Tehcirin gayri insani sonuçlar doğurduğunu kabul ediyor. Yetmez e, bunun kesinlikle yetersiz olduğunu e, takdir şayan ama katiyen yetmez diyen akademisyenler var. Baskın oran mesela. E, Ajans France Press ilk açık yorum olarak nitelemiş. T24 yazarı Murat Sabuncu da 1915'te yaşanan acıların önündeki sözde ayıbının bittiği gün demiş. Önemli buluyorum yazılı açıklamasını. Kıymetli bir başlangıç diyor. İki kritik rezervi var. Hrant gerçek katilleri hala ortaya çıkarılamadı. O ölümde rol alanlar saklandı ve görev zafiyeti bulunanlar terfi ettirildi. Ayrıca da bir, e, gazetecilere meclis kulisinde istismar edilmesinin önünü almak için açıklamayı yaptık demişler. E, ki o da o kadar önemli bir din bilmiyoruz. Bir de Başbakan Erdoğan Twitter sözünü yerine getirmezse gereğini yaparız demiş. Sağ solu belli olmaz diye. Savaş ortasında da ikmal yapıldığı haberi var. Suriye'deki Süleyman Şah Türbesi'ne yapılan askeri takviye meselesi. Birçok da şey haberi var. Göçmenlerle ilgili trajik şeyler hepsini... Yetiştirebilirsek 9.5-10 arasında sizinle paylaşmaya hazır, hazırız. 1500'e yakın göçmenin dramıyla ilgili küçücük haberler var elimizde. Dehşet verici bir trajediye işaret ediyor. Ama şimdi şey hava bağlanıyoruz. E, Konumuzda Milli, Milli Parklar Yönetmelik Değişikliği Avukat Barış Yıldırım'da konuşacağız. Ekoloji Hareketleri gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareket avukatları tarafından hazırlanıyor. Günaydın Barış Bey. Günaydın, yayınlar. Merhaba Barış Bey, sağ olun. Evet, bugün... Ne konuşuyoruz? Milli Parklar yönetmenindeki değişiklikten evet, bahsedecek. Milli, milli Parklar da bir şekilde tehlike altına giriyor galiba öyle değil mi? Evet, evet. şimdi şöyle özetleyelim önce, ee, tabii son dönemlerde Milli Parklar yönetmeliği, Sulak alanların korunması yönetmeliği, yine e, Orman Kanunu 16, 17, 18 e, madde eleyince e, çıkarılan yönetmeliklerde ciddi değişiklikler yapıldı. Ee, ve şu ara e, her yönetmelik değişikliğinde bir kamu yararından bahsediliyor. Önce bu e, durumu özellikle belirteyim. Şimdi e, kamu yararı dedikleri olgu bakıyorsunuz e, yeni e, tesislerin yapımı, otoyol yapımı, e, madencilik projeleri, es projeleri yani tamamen inşaata endekslenmiş bir kamu yararı var. Bu ülkenin doğa koruma statüsüne sahip alanları işte milli parkları, tabiatı koruma alanları, tabiat parkları, tabiat e, işte anıtları. Doğal sit alanları, arkeolojik sit alanları, muhafaza ormanları aklınıza gelebilecek her türlü koruma statüsünde Kamu yararı olduğu takdirde yapılaşmaya izin verilmesinin önü açılıyor Şimdi bu kamu yararını inşaata endeksleyen ve kamu yararını sermaye yararına eşit gören bir paradigma var Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir zaman bu kadar bu doğa koruma statülerine ilişkin düzenlemeler yapılmamıştı Öncelikle bunu belirtelim. Arka planda dediğim gibi kamunun genel yararından ziyade sermayenin yararının bulunduğunu söylemek mümkün. Milli parklar yönetmeliğindeki değişiklikte de esasen şu. Biliyorsunuz 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu var. Kanun 1983 yılında yürürlüğe girdi. Milli Parklar Yönetmeliği ise 1986 yılında yürürlüğe girdi. Şimdi hem kanun hem de yönetmeliğe göre milli parklarda uzun devreli gelişme planı onaylanmadıkça Hiçbir yapı ve tesise izin verilemiyordu önceki e, düzenlemelere göre. Yine milli parkların uzun devreli gelişme planlarında yer verilmeyen hiçbir tesise de e, bakanlıkça izin verilemiyordu. Fakat son yapılan değişiklik e, içme suyu ve e, ifadesinden sonra da tabii tehlikeli bir e, ifade kullanılıyor. İçme suyu ve kamu yararı açısından zaruret arz eden e, tesisler e, için uzun devreli gelişme planının onaylanması zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Tabii milli parkların kuruluş, gelişme ve işletilmesini içeren planlar milli parkların anayasasıdır. Bu anayasanın hiçe sayılması anlamına da gelir milli parklar açısından. Çünkü milli parklarda yapılacak herhangi bir tesis için uzun devreli gelişme planı onaylanmadan izin verilmesi halinde Ekolojik olarak e, inşa edilmesi düşünülen tesislerin milli park üzerindeki baskısı hiçbir şekilde öngörülemez. Ve bu da genel olarak milli parklardaki ekosistemlerin bir bütün olarak e, yok edilmesine ve milli parkların temel kaynak değerleri, özellikle e, sulak alanları da ictifa eden milli parkların temel kaynak değerlerinin de içe sayılması anlamına geliyor. Durum özetle bu. Evet, yani hem milli parklar hem ormanlarla ilgili ye, hem sulak, çok, alanlar, her evet. sulak alanlar yani <gülüyor> olabilecek e, bütün yaşamaya ilişkin mevcut bütün mekanların tehlike evet. altına girdiği çok büyük bir tasallut karşısında özel Kendim karlar mi? için. Evet, evet. Söyle. Bugün 100... elimizde bir haber var, görmüşsünüzdür muhtemelen. Polonezköy'de imara açılan, Polonezköy'de de yüksek bina yapmak için kullanılan emsal numaralarının Şimdi Polonezköy'de de uygulanacağı Polonezköy'de imar oyunları diye evet. verilmişti evet. Meyla Tansı'nın evet. haberi tarafta. Şimdi şunu da vaktimiz var değil mi? Kısaca bir cümlelerle bir da dakikamız istiyorum. daha var. Evet. evet. Şimdi bakın e, konu tabi İstanbul'dan açılmışken şunu da söyleyeyim. Bakın İstanbul'da 3. Boğaz Köprüsü'nün inşa edildiği alan yani şu an inşa ediliyor köprü. 3. E, Köprü'nün inşa edildiği alanda e, araştırmalarımıza göre çok miktarda doğal sit alanı arkeolojik sit alanı bulunmakta. Şimdi e, kültür ve e, tabiat varlıklarını e, koruma yüksek kurulunun doğal sitlere ilişkin ilke kararında birinci derece doğal sit alanlarında hiçbir şekilde yapılaşmaya izin verilemeyeceği belirtiliyor. Bunu da buradan e, aktaralım. Doğal sit alanlarına ilişkin mevzuat üçüncü köprüyle bypass e, edilmiş durumda. Evet. Yani fiilen mevzuat içe sayılarak e, köprü inşa ediliyor. E, oradaki e, tabi sit alanlarının e, genel haritasını alıp önünüze koyduğunuzda hukuksuzluğun resmini de görmüş olursunuz bu şekilde. Yani evet. Bunu da Polonezköy örneğinden Yola çıkarak söylemiş olalım evet Çok teşekkür Bunu takip edeceğiz ve mücadeleye de devam edeceğiz Tam Peki. Sözünü ettiğiniz gibi Genel bir büyük tasallukla evet. Karşı evet. karşıyayız i̇yi, Çok iyi teşekkür ederim Ekoloji Hareketleri Gündemi Çevre ve ekoloji hareket avukatları tarafından hazırlanıyor. Açık gazete. Seyfettin Gürselli Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Teşekkür ederim. Günaydın. Evet, seçim sistemleri üzerinde epey bir yeni spekülatif bir sürü şey dönmeye başladı. Biraz ondan bahsedelim. Dar bölge, daraltılmış bölge. Evet. Ee, ekonomik gidişat yerine siyasi gidişat daha öne çıktı seçim sistemi reformu meselesi de aslında gündemdeydi ama zulayak mı konmuştu öyle mi diyelim zamanını bekliyordu ve nihayet o kartı çıkarttı başbakan bence 30 Mart'ın sonuçlarını görmek istedi. Şimdi şöyle hatırlatalım isterseniz dinleyicilere Lütfen. bu demokratik açılım paketi ne kadar oldu? Bir yılı geçti galiba sanıyorum. Evet. Açıklandığında orada seçim sistemi reformuyla da ilgili iki alternatif sundu başbakan. Bunlardan bir tanesi daraltılmış bölge. Barajı yüzde beşe indirelim nedir daraltılmış bölge ee, ama e, en fazla 5 milletvekili olsun bir seçim çevresinde. Bu bizim çok yabancı olduğumuz bir sistemde değil. Sonuçta e, hatırlarsa e, bizim kuşak hatta daha genç kuşak bizden e, 1990'larda yani şeyde 1980 daha doğrusu 1983'ten sonra e, 12 Eylül rejiminden sonra e, seçim sistemi de böyle şeyler, bölgeler seçim çevreleri nispeten sınırlıydı 5 ve altı milletvekilinden oluşuyordu. tabi daha küçükleri de vardı. Çünkü biliyorsun iller bizde seçim çevresi oluyor. Küçük illerde işte en az iki milletvekili oluyor, 3-4 milletvekili olan birçok ilde var. Yani çok yabancı olduğumuz bir sistem değildi bir Bunu önerdi Buna karşılık da işte barajı %5'e düşürelim İkinci önerisi doğrusu beklenmedik bir öneriydi Açıkçası ben beklemiyordum Çok da üstünde durmadım Bunu hani şeyi gösterip ne derler verem gösterip sıtmaya razı olmak mı derler Razı evet, etmek, bir gösterip bir çeşit, sıtmaya razı etti. Evet, razı etmek bir çeşit öyle mi acaba diye düşündüm. Ee, dar bölge önerdi tek turlu bu bildiğimiz Anglo-Sakson e, ülkelerinde işte tarihi olarak uygulanan e, seçim sistemi yani her seçim çevresinde bir milletvekili oluyor. Onun için buna dar bölge deniyor e, ve tek turlu yapılıyor seçim. Yani Fransa'nın aksine. Ee, i̇ki turludur orada Malum seçim e, bu Gene dar bölge vardır ama e, Birinci turda Yüzde elliyi bulamayan e, Eğer bulunamazsa yüzde elli Hiçbir aday alamazsa Yüzde elli artı biri e, ikinci tura kalır seçim e, Orada da işte belli bir barajı aşan Adaylar yarışabilirler Bunun da iki aday e, ikinci tura kalır Hani Başkanlık sisteminde uygulanan versiyonları da var Macaristan böyle bir karma sistem Arnavutluk'ta uygulanıyor yani başka uygulamaları da var ee, fakat bu ıı, Bizimki ıı, şey dedi ıı, tek tur aynen Amerika Birleşik Devletleri'nde ve ıı, İngiltere'de uygulandığı gibi yani kim bir tur da daha ıı, seçimde en yüksek oyu alırsa o kazanır yani yüzde otuz bile oyalsa bir parti'nin adayı Diğer partiler işte %30'un biraz altında kalsa oyları. Bu parti, birinci gelen partinin adayı kazanıyor. Şimdi bu tabii ya İngiltere'de bile biliyorsun çok yıllardır tartışılır. Bu üçüncü partiye izin vermeyen bir sistemdir. Yani en azından İngiltere'de. Keza Amerika Birleşik Devletleri'nde de öyledir ama orada biliyorsun daha gevşek partilerin durumu. Evet. Şimdi Bizde bunu önermesi Doğrusu benim tuhafıma gitmişti Çünkü burada çok düşük O yoranlarıyla dahi Adalet ve Kalkınma Partisi mecliste çoğunluğu alabilir Şimdi Öğreniyoruz ki Ya da duyuyoruz Rivayet o ki Daha çok ikinci alternatif üstünde Duruyor Adalet ve Kalkınma Partisi Şimdi bunun Tabii 30 Mart sonuçlarıyla e, ilgisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü 30 Mart'ta ne kadar iddia ederse etsin az Kalkınma Partisi ve yandaş medya ciddi oy kaybına uğradı. Yüzde 43.5 ülke genelindeki oy oranı. Hatta işte 43.3 gibi gözüküyor. Neyse Yüksek Seçim Kurulu nihai sonuçları açıkladığında göreceğiz. Şimdi bu çok kritik bir oran. Bunu dinleyicilere anlatmak lazım. Aa, yüzde, e, bu ilk ilk alternatif yani daraltılmış bölge alternatifinde e, baraj %5'e düşüyor tabii bu ne işe yarayacak barajın %5'e düşmesi en azından Barış ve Demokrasi Partisi parça olarak seçimlere girecek e yani oylarında da bir düşüş olmazsa %6 e, 6,5 civarında bir oy oranı gözüküyor e, dolayısıyla 30 işte 5-36 civarında milletlikli çıkartabiliyor bu daraltılmış bölgede yani aslında Kürt sorunu ile ilgili önemli bir düğümü çözüyor çünkü daha önce biliyorsun bağımsızlarla girmek zorunda kalıyorlardı binbir türlü tabi şey meşakkatli bir yol bu artı azine yardımından yararlanamıyor yani çok adil olmayan bir yüzde on barajı kıt sorunuyla da tabii bir engel teşkil ediyor. Hatta bu %10 barajı zaten Kürtler parlamentoya girmesin diye tutulmuş. Evet, Çünkü başka ülkelerde de örneği olmayan bir olmayan şey. Olmayan bir şey. Şimdi dolayısıyla burada o daraltılmış bölge e, meselesinde ben çok e, karşı değilim. Gerçi e, işte geçen yıl Ocak ayında yayınladığım bu seçim sistemi reformunda benim önerim baraj sıfırlansın. İşte en fazla 6 milletvekili Ile sınırlansın seçim çevreleri Bu 5 de çok fark etmiyor Ben baktım sonuçlara ee, Ama baraj sıfırlansın Artı bir de 50 milletvekili e, Ülke genelinde tam nispi usulle Seçilsin ki yani Daha şey bir e, Adil fotoğraf e, çıksın Hem küçük partilerde bir iki tane Meclise milletvekili sokabilsinler. Yani 600'e çıkartalım milletvekili sayısını. Şimdi bu tabii bu, bu öneriye yakın Adalet Kalkınma Partisi'nin önerisi. Ee, barajın %5 olmasının bana göre başka sakıncaları da var ama şimdi o konuya girmeyelim. Çünkü gündemde sanki e, bu alternatif değil, diğeri var gibi duruyor. E, uzun lafın kısası bu birinci alternatif, e, daraltılmış bölge, gispeten makul bir alternatif. Fakat yüzde kırk buçukla bunu ısrarla bir altını çizerek söylüyorum çünkü o önerdiğim zaman o altı milletvekili işte yüzde sıfır sıfırlansın bu simülasyon modelini de tabi yapmıştım bu raporda uzun uzun simülasyonlar var test ediliyor bu alternatif seçim sistemi mevcut seçim sistemiyle şu manzara şunu gösteriyordu bunu da birkaç kez zaten yazdım %43,5-44 hatta %45'le Adalet ve Kalkınma Partisi bu bölgelerin daraltılmasına rağmen ki birinci partiye tabii ilave bir takım milletvekilleri kazandırabiliyor mevcut sisteme kıyasla 330'u bulamıyor. Referandum çoğunluğunu bulamıyor. Şimdi bu çok kritik bir nokta. Neden kritik bir nokta? Çünkü Hala başkanlık şeyinden sisteminden vazgeçmiş değil Adalet ve Kalkınma Partisi. Erdoğan çok büyük bir ihtimalle başbakan aday olacak. Gene çok büyük bir ihtimalle benim tahminim en azından ikinci turda, bunu da tartışabilirsiniz isterseniz kısaca, ikinci turda. Cumhurbaşkanı seçilecek fakat malum yani yetkililerimi sonuna kadar kullanırım kullanırım falan ne dersen de sonuçta partili değilsin, yetkililerin her şeye rağmen sınırlı, bizim sistemimiz, anayasamız parlamenter bir rejim öngörüyor. O bakımdan uzun dönemde başbakanın istediği gibi Türkiye'yi yönetmesi mümkün değil. Hani şu kısa dönemde belki kendine göre bir başbakan atar ama 2015 seçimlerinden sonra çok zor iş. Dolayısıyla hala şeyi midini kaybetmemiş durumdalar. Biz bir yeni anayasa yapalım, bu yeni anayasanın içine başkanlık sistemini monte edelim. Tamam, e bu anayasayı nasıl geçireceksin? Önce bir kere mecliste referandum çoğunluğuna sahip olman lazım. Yani 330'dan fazla millet sahip olman lazım. Ha sonra referandum hani Allah kerim diyebilirsin. İşte belki BDP ile anlaşırım. Hani belki de nispeten demokratik bir anayasa yaparsa. Belki %50'yi geçebilir bilemiyorum. Bu sonraki tartışılacak bir konu ama önce 330'u alman lazım. E, şimdi bu oy oranıyla daraltılmış bölge alternatifi buna izin vermiyor. E, o zaman ne yaparsın? İkinci alternatife tabii dönersin. Yani dar bölge. Şimdi dar bölgede kabaca baktım. onun simülasyon modeli yok elimizde. 550 tane seçim çevresine ayrılacak Türkiye. Şimdi bunu önce bunu yapmak lazım sonra 30 Mart'ta oy dağılımına bakmak lazım falan. Ama şunu, şunu yaptım kaba bir tahmin yapabilmek için 30 Mart'ın seçim sonuçları haritasını önüne koydum. Birinci gelen illerde şeyin, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni sona bıraktım yani onu sonuç olarak hesaplamak için. Bileşik olur bir şeye bağımsız, bağımsız diyorum Barış ve Demokrasi Partisinin birinci geldiği, önce onu hesapladım illerde çoğunlu milletvekillerinin alacağını varsaydım ki öyle olur. Hatta tümünü bile alabilir. Birinci gelen parti bir ilde o ilin çıkardığı milletvekili sayısının tümünü de alabilir. Eğer homojen bir dağılımı varsa o ilde ama. Homojen bir oy dağılımı olmadığı için genelde çoğunu yani kahir ekseriyetini milletvekillerinin aldığını varsaydım. E bunu işte MHP için, CHP için yaptım. Bir de tabii büyük şehirlerde ikinci gelen de, mesela İstanbul'da biliyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi birinci parti ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin de birçok ilçede ki onlar seçim çevreleri olacak. Örneğin Kadıköy herhalde 5-6 seçim çevresine bölünecek. Şimdi mesela orada tümünü Cumhuriyet Halk Partisi alabilir. Neyse lafı uzatmayayım. Böyle bir kaba hesap yaptım minimum maksimum. Ee, ondan sonra da 550'den çıkarttım bu CHP, MHP ve BDP'nin tahmini benim tahmin ettiğim milletvekili sayılarını. Ne sonuç? Manzara çıkıyor? şu sonuç şu 345 ile 365 arasında milletvekili oluyor Adalet ve Kalkınma Partisi'nde yüzde 43 buçuk oya rağmen. 300... Hatta. 300... Bu oranı 1-2 puan düşse dahi bu sonuç çok değişmez. Yani 345 yani, en az? En az. Yani bu şu demektir. Bu sistem geldiği takdirde referandum çoğunluğu 2015'te garanti demektir. Hani büyük bir arada siyasi deprem olmazsa ...ki olacak gibi durmuyor değil mi? Durmuyor. Asıl bu senin söylediğin şimdi siyasi deprem. <gülüyor> şimdi. <gülüyor> ben onu hazmetmeye çalışıyorum. Bir, yani şimdi an, o zaman anlıyorum neden bu ikinci alternatif... ...hani durup dururken bu hiç gündemde değil de... ...hani iki turlu dar bölgeyi ben şahsen savunuyordum... ...bununla ilgili raporlar yazdım, simülasyon modelini daha çok on yıl önce... İki turlu dar bölge savunan başka pek çok şey de var, akademisyen, işte siyasetçi de var. İki turlu başka, bu tek turlu anglosasyon sistemi başka. E, şimdi e, anlaşılıyor ama neden bunun üstünde durmaya başladıkları? E, şimdi bunun çok büyük bir sakıncası var. yani mesela, Daha doğrusu şöyle diyeyim, tabii ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 330'u geçmesi %40 küsur oyla ve kendi anayasasını yapması yani ayrıca sakıncaları var bunu tartışabiliriz. Fakat doğrudan sistem Türkiye'de siyaseti de çok zorlayacak. Çünkü başka bir sonuç söyleyeyim. İngiltere'den tabii daha farklı bir durumla söz konusu Barış ve Demokrasi Partisi Doğu'da ve Güneydoğu'da pek çok ilde birinci parti. Dolayısıyla çok rahat o mesela onu 38 ile 41 arasında tahmin ediyorum çıkartacağı milletvekili sayısını. 40 diyelim yuvarlak hesap. Şimdi 40 bugün çıkarttığından daha iyi. Haziran 2011'de 36 zaten bu ilk daraltılmış hani baraj %5'e düşüyor daraltılmış bölgede de hesap kitap yani benim simülasyon modeli en azından 33 milletvekili veriyor mesela. Yani... Barış ve Demokrasi Partisi'nin aleyhine bir sistem değil bu. Tam aksine 3-5 milletvekilini daha fazla kazanmak da önemli değil. Doğu ve Güneydoğu'daki milletvekillerinin çoğunluğunu kazanıyor. Yani adeta bölgenin siyasi hakimi haline geliyor. Fakat buna karşılık Milliyetçi Hareket Partisi 32 ile 34 ben tahmin ediyorum. Bu %17,5 oy oranıyla. Yani 3 katı Neredeyse Barış ve Demokrasi Partisi'nin oy alan bir parti, biri Kürt milliyetçiliğinin aşağı yukarıda temsilcisi, öbürü Türk milliyetçiliğinin tarihi olarak temsilcisi. Üç katı oy alıyor ama ondan daha az milletvekili çıkartıyor. E şimdi bu, bu, bu, bu çok siyaseten de Türkiye bunu ne kadar hazmeder ondan da emin değil. Evet yani, burada çok paradoksal de bir durum. E, evet. Ben hatta şunu da düşünüyorum yani sen uh, hukukçusun Ömer daha iyi değerlendirirsin anayasada 67. madde var biliyorsun o madde benim çok hoşuma giden bir madde değildir. İşte seçim sistemi üstüne şeydir, bir takım ilkeler koyar. İşte yönetimde istikrarı da gözetecek. İşte temsilde adaleti de gözetecek. Tabi bunlar Birbiriyle kolay kolay değil, değil, evet. Hedefler değildir ee, Ama sonuçta Böyle bir madde var 67. madde anayasada e Şimdi bu benim biraz önce Söylediğim sonuç Bu maddeye de aykılı bana sorarsan Çünkü Temsilde adalet ilkesini çok açık Bir şekilde çiğniyor Yönetimde istikrara fazla bir katkı yapmadan çünkü bir parti üç katı oy alıyor. Yani neden böyle olduğunu da belki ıı, dinleyicilere hatırlatmakta yarar var. Açıklamakta yani çoğu tahmin etmiştir. Barış ve Demokrasi Partisi'nin coğrafi olarak oyları ıı, bir bölgede toplanmış durumda. Ve o bölgede ya birinci ya ikinci parti. Halki bir Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyları Doğu-Güneydoğu hariç dağınık vaziyette. Çok az sayıda bu son seçimde e, birinci geldiği iller oldu. İşte Manisa'da geldi. Örneğin büyük illeri söyleyeyim. Adana'da geldi. Mersin'de e, yanlış hatırlamıyorsam geldi. Böyle birkaç tane daha e, Karadeniz'de şey var. Sanıyorum Bartın'da geldi. E, böyle bir iki tane e, yani üç beş tane il var. E, i̇şte Ankara'dan tahmin ediyorum belki bir iki seçim çevresinde kazanırsa. İstanbul'da hiç milletvekili çıkartamaz MHP. Bu seçim sisteminde. Şimdi e, dolayısıyla e, böyle bir sorunla karşı karşıya da kalacağız. Tabi Adalet ve Kalkınma Partisi aslında bence MHP'yi e, ezmek istiyor. Yani o, o kendisi açısından bir sakınca yok ama e, Türkiye'de siyasi dengeler açısından ne de gibi sonuçlar doğurur? Bu da büyük bir soru işareti. Yani bu çok zorlama. Bu dar bölge meselesi çok zorlama olduğu için çok zorlayacağı için rejimi ve demokrasiyi ben çok vallahi ciddiye almıyordum açıkçası. Fakat işte dediğim gibi 30 Mart'ta oyların %45'in altına düştüğünü görünce Adalet ve Kalkınma Partisi son kozunu oynamaya karar verdi. Yani henüz tabii çok kesin değil şu anda hani resmen biz şu seçim sistemini getiriyoruz demediler ama söylenenler, konuşulanlar dar bölge üstünde durduklarını söylüyor. Evet, bu dar bölge e, e, meselesi e, rejimde demokrasi açısından da önemli sakıncalar getirebilir sonuç olarak diyorsun yani. Tabii, bir de bunun bir adım ötesi var yani. 2015 sonra 2019. 2019'da ben şöyle söyleyeyim, şimdi 330 üstünde duruyoruz. Çünkü şu andaki şey o kritik eşik o ama bu seçim sistemiyle özellikle Cumhuriyet Halk Partisi yüzde yirmi beş yirmi altı böyle bunların üstüne çıkamadığı yüzde otuzun üstüne şöyle hiç olmazsa otuz bir otuz iki oy almadığı sürece Adalet ve Kalkınma Partisi yüzde otuz yedi otuz de mecliste çoğunluğu elde eder. Referandum çoğunluğunu bırakalım bir yana. Şimdi yani bir anlamda Adalet ve Kalkınma Partisi çok uzun yıllar tek başına iktidar olmayı garanti ediyor. Fakat bu çok esaslı meşruiyet sorunları doğurur. Hani %40'ın üstünde tolere edilebilir tek parti iktidarı. Birçok ülkede hatta Mesela Yunanistan'da seçim sistemi ona göre dizayn edilmişti. Yüzde kırkın üstüne geçince o iki büyük partiden biri. Şimdi onlar tabii kalmadı ortalıkta ama e, özellikle öyle yapılmıştı. Şimdi İtalya mesela öyle bir sistem üstünde duruyor. Ekstra sandalye verilirdi birinci, ekstra milletvekili birinci gelen partiye ki o tek başına iktidar olsun diye. Ama yüzde kırkın üstünde. Yani fakat... Bizde e, adeta şeydeki e, 2002'de biliyorsun %35'le bu %10 barajı nedeniyle iki parti sadece geçebilince %35'le çoğunluğu elde etmişti Adeta Kalkınma Partisi. Şimdi aynı şey tekrarlanabilir. E, yani %35'le de ülkeyi yönetebilirsin adam gibi yönetirsen demokratik bir şekilde. Ama sen e, bir azıllık iktidarı olup da Millete kendi şeyini dayatmaya kalkarsan, değil mi? Kendi düzenini her bakımdan hem siyasi bakımdan hem ahlaki bakımdan o zaman kıyamet kopar tabi. Ama neyse daha o yani ben daha uzun dönemde sakıncalarını söylüyorum bu dar bölge meselesinin En tabi kritik nokta bu 330 olacak 2015'te. Eğer bu sistemi getirirlerse. Ama Anayasa Mahkemesi'nin dediğim gibi yani büyük bir ihtimalle Cumhuriyet Halk Partisi herhalde Anayasa Mahkemesi'ne götürecek. Ee, yani çok büyük tartışmalara gebe şu anda. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminin ötesinde bu seçim sistemi çok çok önemli. Yani rejimle çünkü doğrudan rejimin geleceğiyle ilgili bir tartışma. Evet. Şimdi ben de yavaş yavaş travmayı atlatmaya çalışıyorum söylediklerin karşısında <gülüyor> evet <c> <gülüyor> mesele e, hayli ciddi ve vahim hatta bunun enne boyuna tartışılması Tabii lazım yani umarım da bu şimdiden sonra tartışılmaya başlanacak ee, yani, yani cesaret edemezler inşallah diye ee, maşallah inşallah Hiç. onunla kaldı işimiz <gülüyor> E, Valla bu kadar da herhalde zorlamaya e, rejimi cesaret edemezler e, ya da etmek istemezler zorlamak istemezler diye umalım yani başka ne diyebilirim ki e, yoksa aklı takdirde tabi e, çok büyük e, sorunlar yaşanacak bana öyle geliyor. Ama şeyden de yani vazgeçemiyorlar dediğim gibi esas bütün problem şu bu başkanlık sistemine takılmış vaziyetteler. Çünkü başbakan başkan olarak yönetmek istiyor memleketi. Tek adam olarak yönetmek istiyor. Evet. Mevcut sistemde bu mümkün değil. Hele Cumhurbaşkanı'nı halk seçtikten sonra eğer köşke çıkmazsa yani bana o baştan daha mantıklı geliyordu. Çünkü sonuçta Türkiye'yi başbakan yönetiyor. Onun için başbakan olarak kalır diyordum. Fakat bu Çankaya'nın kendine göre bir şeyi var tabii cazibesi var tarihi sembolik, her neyse hem oraya çıkmak istiyor mu nedenlerle büyük bir ihtimalle başka nedenlerde olabilir büyük dokunulmazlık kazanacak vesaire biliyorsun sorumlu değil üstleri Cumhurbaşkanı ama ben diyor siyasetten yöneteceğim diyor fakat kısıtlı yetkilere her şeye rağmen ne olursa olsun hükümet toplantılarına başkanlık da yapsa. 2015 seçimini kazanmış bir Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı kim olacaksa o ve başbakan olacak doğal olarak o artık o kadar da kolay dinlemez Erdoğan'ı. Şimdi dolayısıyla mutlaka sistemi de değiştirmek istiyorlar ama mutlaka değiştirmek istiyorlar. İşte burada ellerinde de çok fazla yani bu yüzde tekrar elliyi alabilselerdi 47-48... O daraltılmış bölgeyi ne işi bitirebilirlerdi çünkü daraltılmış bölge yüzde beş baraj, daraltılmış bölge yüzde kırk yedi, kırk sekiz rahat 30'u veriyor referandum çoğunluğunu. Onunla yürümeye çalışabilirlerdi. Fakat oyları düştü. Yani bu bakma 30 baratta işte şöyle zafer kazandık, böyle zafer kazandık. Aslında kara kara düşüyorlar bence. Evet bitirirken şeyi de <gülüyor> o zaman sorayım. Yani sistemi değiştirmeye kararlılar derken seçim sistemini aslında evet, rejimi yani de değil. Parlamenter rejimi değiştirmeye kararlar Bunun için de seçim sistemini zorlamaya kararlılar. Öyle mi anlıyorum ben. Evet. Tartışacağız. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. bu seyfettin Gürselli ekonomik gidişat açık Gazete. Stone Shadow Mezar taşının gölgesi The Creedence Clean Clearwater Revival'dan CCR'dan dinlediğimiz ikinci şarkıydı bugün Doug Clifford'ın ya da Cosmo diye biliniyor onun doğum günü grubun elemanlarından biri Davulcusu Amerikalı rock Amerikan rock grubunun kökenli rock grubunun en önemli simalarından birisinin doğum gününü bu şekilde kutlamış olduk. 1995'te de Clearwater Clean's Clearwater Revival Revisited diye yeniden kurulmuştu. Topluluk yine Clifford tarafından Stu Cook'la beraber. Evet. Evet. Devam ediyoruz. Saat 9.40 hatta 41 oldu şimdi ve Açık Radyo'da 94.9'da ee, bu tarihin önemli şeylerinden biri 1915'te ölen Ermeniler için ilk taziye mesajı da Türkiye'den geldiğinden bahsedebiliriz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 1915'te yaşananlarla alakalı e, olayların İlk e, a, e, günü olan 24 Nisanla alakalı bir gün önceden yani 23 Nisan'da o dönemde hayatını kaybedenlerin torunlarından başsağlığı diledilmiş. Ermenince dair 9 dilde yapılan bir taziye mesajından bahsediliyor. Bu açıdan daha önce benzerinin olmadığından da aynı şekilde söz ediliyor BBC Türkçe'nin haberinde. Evet, Türkiye Cumhuriyet tarihinde ilk kez Ermeni katliamıyla sonuçlanan 1915 olaylarının yıl dönümü vesilesiyle Başbakan düzeyinde Ermenilere taziye mesajı yayınlandı. Dünya basınında da yankı buldu tabi ilk olması dolayısıyla Ajans France Press 99. yıl dönümünden bir gün önce yayınlanan mesajı bir Türk liderin yaşanan ölümler üzerine yaptığı ilk açık yorum olarak vermiş Associated Press Başbakan, Türkiye'nin şiddetle reddettiği soykırım ifadesini kullanmadı. Bunun yerine tehcir dedi ve bunun gayri insani sonuçlar doğurduğunu ifade etti diyor. Ve 1. Dünya Savaşı'nda öldürülen Ermenilerin torunlarına tazilerini sundu diyor. Mesajın aslında... içerinden de bahsetmek bahset... gerekebilir. Evet. Şöyle demiş, her din bir milletten milyonlarca insanın hayatını kaybettiği 1. Dünya Savaşı esnasında... Teçhir gibi gayri insani sonuçlar doğuran hadiselerin yaşanmış olması, Türkler ile Ermeniler arasındaki duygudaşlık kurulmasına ve karşılıklı insani tutum ve davranışların sergilenmesine engel olmamalıdır demiş. Ortak bir komisyon, tarih komisyonu kurulsun çağrısı var gene bu mesajın içerisinde. Akşam saatlerinde de 23 Nisan resepsiyonu yapılmış. Burada da Karabağ sorunu çözülmeden Ermenistan ile ilişkiler normalleşmez mesajı da verilmiş. Başbakan Erdoğan tarafından. Dışişleri evet. Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları da vardı. Tarih siyah beyaz değildir. Herkes acıları paylaşma erdemini göstermeli. Umarım uzattığımız el havada kalmaz demiş. Türkiye baskılar altında açıklama yapmaz. Açıklama konjektürel değildir diye de konuşmuş. Evet yani soykırım ve katliam ifadeleri kullanılmıyor Erdoğan'ın açıklamasında ama Birinci Dünya Savaşı esnasında tehcir gibi gayri insani yani insanlık dışı sonuçlar doğuran hadiselerin yaşanmış olması Türklerle Ermeniler arasında duygusal, duygudaşlık kurulmasına ve karşılıklı insani tutum ve davranışlar sergilenmesine engel olmamalıdır deniyor. Ve 20. yüzyıl başındaki koşullarda hayatlarını kaybeden Ermenilerin huzur içinde yatmalarını diliyor. Torunlarımla taziyelerimizi iletiyoruz diyor. Ee, aynı zamanda da. Milliyet Hareket Partisi ve CHP'den de gelen açıklamalar var bu açıklama üzerine mesela devlet Bahçeli bunu değerlendirilecek bir tarafı yok bu millet bu kadar eziyet fazla sözleriyle yorumlamış bu durumu Cumhuriyet Halk Partisi ise destek vermiş birisi Türkçe'nin yorumuna göre ee, Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı yardımcısı Faruk Loloğlu konuşmuş bütün dinlerde var olan kutsal lo özür dilerim bütün dinlerde var olan kutsal saygı değer değerli bir kavramdır demiş Hiçbir sakınca yok. Onun için bundan gocunmamak lazım. Ama hangi ortamda hangi vesileyle, niçin bu kadar geç kalındıktan sonra yıllarca iktidarda olan bir başbakan 2014 yılında seçiyor. Bunu da sorgulamak lazım demiş. Bunlar önce Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı da oldu. Ama <gülüyor> böyle bir şey gelmiyor. <gülüyor> evet yani, de, yani siyaset e, bu kadar böyle tamamen mantık göt tevil edilmeyen ve geçmişi unutan açıklamalarla yapılmamalı evet. diye de düşünüyor insan. Ve büyük bir acıdan bahsediyoruz buradan. Evet yani baskın oran T24'de verdiği bir demeçte değerlendirmede yaptı bir değerlendirmede takdir şayan bir açıklama diyor bu konu üzerinde azınlık raporunun yazarlarından. Ermenilerden özür diliyoruz kampanyasının kurucularından olan baskın profesör Siyaset bilimci e, Baskın Ören, Türkiye için tarihi bir ilk niteliği taşıyor ve tehcirin gayri insani sonuçlar doğurduğunu kabul etmesi açısından da önemli diyor takdire şayan. Ama katiyen yetmez demiş ve bu iyi şeyi yaparken resmi ideolojiden de hiç ayrılmıyor demiş. Yani yurt içinde devamlı ipleri gelen bir başbakanın bu acı konu üzerinde yaraları hafifletici bir konuşma yapmış olması takdire şayandır diyor. Torunlarına sağlığı diliyor 1915 mağdurlarının. Yalnız bu iki, şeyi, bu iki şeyi yaparken resmi ideolojiden hiç ayrılmıyor bu iyi şeyi yaparken. Üç temel şey söyledi diyor. Bir, 1915'te Ermeniler Osmanlı vatandaşları gibi öldüler diyor. İki ortak tarih komisyonu kurduk, üç arşivleri açtık diyor. Bu konuları incelersek bir, bir kere Ermeniler Osmanlı vatandaşları gibi ölmediler. Müslümanları düşman öldürdü. Ermenileri ise kendi devletleri yani evet. Osmanlı böyle mukayese yapılamaz demiş. Yapılırsa taziyenin etkisi de ortadan kalkar. İkincisi ortak tarih komisyonu 2009'da Zürich'te imzalanan protokollerin bir maddesiydi. Ermenistan parlamentosu onayladı. Türkiye çöpe attı bu protokolleri. Üstelik Ortak Tarih Komisyonu meselesi Ermenistanlıların verdiği büyük ödündü. Neden? Çünkü bu resmen mukatele. Yani karşılıklı katliam demek. Türkiye önce Ermeniler bizi öldürdü derdi. Sonra baktı ki bütün dünya gülüyor. Mukatele demeye başladı. Yahu mukatele olur mu? Diyor Moran. Çoğunluğun azınlığa katliam yaptığı çoktur ama azınlığın çoğunluğa katliam yaptığı nerede görülmüş? Ermeniler bir Müslüman ummanında bir katreden ibaret, birkaç bin tanesi dışında ki onlar da çete halinde, dağlarda tamamı, tamamı silahsız kadın ihtiyar çocuk. Dolayısıyla mukatele etmek, mukatele demek dünya kamuoyuyla alay etmektir diyor. Eğer tarih komisyonu diyeceksen onun bir maddesini oluşturduğu protokolleri çöp sepetinden alıp devreye sokmak gerekir diyor. Ve üçüncü nokta arşivleri açtık lafını. Arşivleri temizlediler. Ayrıca arşivlerin esası genel kurmayda diyor. Tüm bu söylediklerimi Türkiye hariç bütün dünya biliyor. Onun içindir ki Türkiye'ye dünyanın en büyük deve kuşu diyorlar demiş. Baskın oran. Yine de Sayın Başbakan'ın bu taziye de bulunmuş olması özellikle de yaptığı bunca olumsuzluklar dikkate alındığında sevindirici netice olarak evet ama katiyen yetmez demiş. Başbakan Erdoğan da dediği gibi sağ sol belli olmuyor. Nereden nasıl açıklamalar geleceği gerçekten belli olmuyor. Bu da şaşırtıcı bir açıklama olarak nitelendiriliyor gene baskın oran tarafından da. Ama mesela Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ermeni kuruluşların çatısı altına toplanan Amerikan Ermeni Ulusal Komitesi Erdoğan'ın açıklamasını farklı bir yönden değerlendirmiş. Bu da hiç iyi bir tarafını görmemiş. Uluslararası alanda giderek yalnızlaşan Ankara inkarı yeniden ambalajladı demiş. Yaptıkları yeni değerlendirmedi. Başbakan Erdoğan bugün yaptı yani dün, dün, dünün haberi bu. Bugün yaptığı açıklamalarla kolay bir yol seçerek soykırım sorunundan kaçma girişiminde bulundu diye bir açıklama yapmışlar. Hala cezalandırılmayan uluslararası bir suçu değersizleştirerek iki tarafın anlaşmaması yüzünden çıkan bir sorun olarak göstermiş. Ancak, her, ancak hem gerçekler hem de dünyanın ortak olarak kabul ettiği yasa ve ahlaki değerler bu çarpık bakışı desteklememedi dedir görüşlerine de yer verilmiş açıklamalarında. Evet Amerikan Ermeni Ulusal Komitesi Başkanı Aram Hamparyan Başbakan Erdoğan Soykırım'ın sorumluluğundan kaçma girişimine girmiştir diyor. Hem gerçekler hem de dünyanın ortak olarak kabul ettiği yasa ve ahlaki değerler bunu desteklemektedir diyor. Gerçek şu ki Türkiye bu duygusuz ve alaycı hareketiyle gerçeğin ve soykırımın doğruluğunun engellenmesini ne çalıştığını ispat etmiştir diyor. Evet bugün de bir anma programı var. Saat 10'da basın açıklaması yapılacak Haydarpaşa'dan ölüme gönderilen Ermeni aydınlarının ile alakalı olarak ve ardından da mezarlık ziyareti gerçekleştirecekmiş. saat 1'de. 24 Nisan 2011'de Sevak Şahin Balıkçı anılacakmış. Askerdeyken bir başka askerin silahından çıkan kurşunla öldürülmüştü. Er Sevak Şahin Balıkçı. Saat 19.15'te ise Taksim Meydanı'nda bir anma gerçekleştirilecekmiş. Ee, bu da düzenleyen de 24 Nisan Ermeni Soykırımı Anma Platformu olarak geçiyor gelen mailde. Kaçta Taksim'de? Taksinde saat 19-15'te. Evet. Tabii daha sonra yarın itibariyle şeyden de bahsetme fırsatımız olacak. 1 Mayıs ile ilgili olarak açıklamaları da vardı başbakanın asla kullandırmayacaklarını e, belirtti. 1 Mayıs bayramın emekçi bayramının kutlanmasıyla ilgili olarak bu dolma yerler yaptık dolgu. Gidin orada Kartal'da ve şeyde demişti başbakan. Ya Kartal'da ya da Yenikapı'da işte. Evet. Maltepe'de. Maltepe'deki Kartal'da. henüz ıı, tamamlanmadığı için Kadıköy'deki bir şekilde izin vereceğine dair bir evet, temarelerden bahsediliyordu. Bu sondur dedi. Hayır, veriyor Kadıköy e ama bu son veriyoruz diyor. Taksim asla olmaz diyor. Böyle bir gergin durumları var. Yani. Lütuf durumları var. Evet, aynen öyle. Yani 3 e, yıl sonra Taksim yine yasak diye olarak geçiyor. E, Başbakan Erdoğan'ın 2010 yılında 1 Mayıs'ta Taksim'in kutlanması sonrasında e, dediklerine yer veriliyor. Mesela Radikal Gazetesi'nin internet sitesinde. E, mesela 2010'da şunu diyormuş. Başbakan Erdoğan biraz hafızaları tazelemek gerekirse. 2011 Mayıs'ta Türkiye'nin tahrik ve provokasyon korkularından sıyrıldığı somut bir abidesidir demiş. Kaygı ve korkulardan sıyrıldık. Artık Taksim'de kutluyoruz evet. diyor. Evet. E sonradan Doğru da 3. E, Köprü'de bir cinayettir. 3. Köprü yapılması da demişti. Evet. Yani çeşitli çok esnek bir dil kullanılıyor doğrusu ve büyük çelişkiler de var. Aralarında büyük zıtlıklar da var. Hayko Bağdat'ın e, şeye dönecek olursak Nisan 1915'e Hayko Bağdat'ın tarafta dün m, duygusal bir yazısı vardı Gomalak köşesinde. Tarihin en büyük trajedilerinden biriydi 1915 diyor. Yüzbinlerce binlerce insan çoğu çocuk yaşta insanlığın gördüğü en büyük kıyımlardan birine maruz kaldı. Ölüm o kadar pervasız ve meşru kılınmıştı ki, neredeyse ölüleri gömmeye yetecek kadar canlı insan bulunamaz olmuştu. İnsanoğlu binlerce yıl biriktirdiği tüm değerleri ayaklar altına almış, hem cinslerine karşı vahşi bir yok etme dürtüsünden başka bir his üretemez olmuştu. Aklın, zamanın, vicdanın tükendiği bir uğursuzluktu 1915. Üzerinden tam 99 yıl geçmesine rağmen toprağı her eşelediğinde bir insan kalıntısı bulabilme ihtimalinin olduğu bir coğrafyaydı. Üzerinde yaşam kurduğumuz o toprak. Hiç unutmadık. İnsanlık onuru bu acıyı hiç unutmadı. Fakat bu hatırlayış bizi ürperten bu karanlık bilgi günümüz dünyasının hala anlamakta zorlandığı bir hayra vesile oldu. Bu vahşetin mağdurlarının çocukları ve şimdi torunları atalarını anmaya karar verdiler. Atalarını anmaya, yaşanan vahşeti tüm vahametiyle anlatmaya ve insanlığa bunu bir daha yapmayın diyebilmeye cesaret ettiler. Her yıl Nisan ayında binlerce Hristiyan mağdur ölümlerin yaşandığı o topraklara geri geldi. O topraklardaki binlerce yaralı Müslüman bağırlarına verdi hemencecik onları. Evlerine, köylerine buyur ettiler. Müslümanlar, Hristiyanların atalarının hatıralarına saygıyı göstermiş, o malum coğrafyaya çoktan onların adlarını vermişlerdi zaten. Ve itirilmiş yüzbinlerce canın anısına bir de anıt dikmişlerdi kendi elleriyle. Her yıl Nisan ayında gittikçe artar olduğu o koca ve cesur kalabalık. Neredeyse tüm üniversiteler, sivil toplum örgütleri, göre halkı, kadınlar, çocuklar, dünyanın her yerinden ilgililer, gazeteciler ve bu kalabalığı kaçırmaya niyeti olmayan bir miktar siyasetçi ve devlet erkanı da hazır bulunur oldu meydanda. Tüm dinlerden ilahiler okundu, tüm dillerde amin dendi. O toprakların altında yatan insanlar her yıl usulüne göre dualarla, ağıtlarla anıldı. Tutulan yasla normalleştik birbirimize sarılarak helalleştik. Hayat devam etti. Bu büyük acıdan yeni düşmanlıklar devşirmedik. Bu büyük acıyla yeni cinayetler işlemedik. İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük trajedilerden biriydi 1915. Yüzbinlerce insan, çoğu çocuk yaşta insanlığın gördüğü en büyük kıyımlardan birine maruz kaldı. Ve bu bilginin sahipleri her yıl Nisan ayında onların hatıraları önünde saygıyla eğiliyor. Bana gelince insanız neticede. zaflıyız biraz. Kıskanıyorum bazen. Anzak çocuklarını diye bitirmiş. Nisan 1915 yazısı Hayko Bağdat'ın dünkü Taraf Gazetesi'nde, Gomalak Köşesi'nde. Evet. Çanakkale Atatürk de Atatürk'ün de Gazi Mustafa Kemal'in de çok, belki de en güzel sözlerinden biri o çocuklar bizim bağrımızda. bağrımıza bastık onları diye şey hitabesi de var. Savaştan sonra. Savaştan sonra. Evet. Neyse yarıda kalan bir haberimiz vardı. İlk e, bir saatin hemen sonunda. Nibir hmm. bir fiyaskosundan bahsetmeye çalışıyordum. Bitirirken onu söyleyebiliriz. Bitirirken şey. evet onu söyleyebiliriz mesela. Çünkü dünya üzerinde birçok yerde polisle alakalı haberler var. Türkiye'de de var. Yine iki yüzün üzerindeki polisin görev yeri değiştirilmiş. Öyle mi? Evet. Çeşitli kaygılardan bahsediliyor. Çin'de en son polisler linç edilmiş. Polis Brezilya'da bir dansçı sonra şu anda toplumsal büyük protesto gösterilerinden yapıldığından bahsediliyor Brezilya içerisinde ve e, bu New York Polis teşkilatıyla da alakalı olarak yeni bir haberden bahsediliyordu. New York Polis teşkilatının bir Twitter kampanyası fiyaskoyla sonuçlanmış. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da #myNAPD eee ile beraber, etiketle beraber oluşturulan bir e, yeni şey varmış. Dalga mı denilir ne denir ona? Halkla ilişkiler Evet, çalışması. Kampanyası. Ha, kampanyası varmış. Bu kampanyada vatandaşlardan polis memurlarıyla turistik amaçla çekilmiş fotoğraflarının paylaşılması istenmiş. E çok güzel. Siz zaten sürekli olarak Salahattin'le ikiniz şey yaparsınız. Polis fotoğrafçılığı mı yapıyoruz zannediyorsunuz? CSI siz. New York seyredip ya bu New York polisi ne kadar iyi demiyor musunuz? Biz Behzatçı'yı izliyoruz. izliyorduk zamanında. Onun da yayından kaldırılması gibi bir durum söz konusu oldu. Amerikan polisiyle pek fazla ilişki kuramadık yakın geçmişimiz aldınız yani bütün o övgülerinizi. Ankara içinde. biraz havasız soluduk. Ondan ötürü e, bu literatüre yabancıyız. Böyle bir durumdan bahsediliyor. E, neyse. Bu New York polisinin bu dostane fotoğraf beklentisi e, geri tepmiş. E, kısa sürede binlerce kişinin ilgisini çeken bu Twitter etiketini dostane fotoğrafları yerine polisle göstericiler arasında yaşanan arbede fotoğrafları polisin bazı kişilere yaptığı bu sert müdahale fotoğraflarının eklendiğinden bahsediliyor fotoğrafları bir, olarak. Bir saat içinde 10.000'in üzerinde tweet gelmiş <gülüyor> fotoğraflarla <gülüyor> beraber. New York <gülüyor> polis teşhisler. Mesela şöyle şeyler var. Poponuzun ellenmesinden hoşlanıyor musunuz polis tarafından? İşte fotoğrafı diye mesela <gülüyor> arama yapıyor polis böyle her tarafına elini <gülüyor> sokarak filan. Evet yani böyle bir şeyden bahsediliyor. Ee, New York Polis Teşkilatının sosyal medyayı kullanarak imaj düzeltme çalışmasında geri tepmiş olduğu. Evet, bir, büyük bir fiyasko olmuş gerçekten. Çok eğlenceli, herkese tavsiye ederim. Evet. Bir daha bir de ufak bir haber var. aslında son dakika haberi. Kuzguncuk'tan geliyor bu haber. Kuzguncuk'ta belediye ormana girmiş ve şu anda ağaç kesimi gerçekleştiriyormuş. Halk da toplanmış ama hiçbir medya mensubuna ve gazete ya da televizyona ulaşılamaması gibi bir durum varmış Kuzguncuk'ta. Belki önümüzdeki... Kuzguncuk mı? Evet. Bostan'a mı? Nereye? Tam olarak detaylı bilgi de yok. Nur Deriş Otdaman arkadaşlarımıza haber vermiş içeride. Evet. Ee, ve belki Gezi Parkı özel programının girişinde de ufak bir telefon bağlantısı gerçekleştirme fırsatı da bulabiliriz. Çünkü durumun kalabalık ve vahim olduğundan da bahsediliyor. Bütün herkes toplanmış oraya. Ee, ve e, belediyede ağaç kesimine başlamış. Evet yani sonu gelmeyen bir tasallut var. Gerçek anlamıyla tasallut kalan her yere. Yani dünkü gazetelerde zaten emirgana yapılacak camlı bina vardı gene kanunun etrafından e, döner. Ne emir ganı? Şeyde. E, dörden doğruya e, Cihangir'de. Cihangir'in silüetinin önüne dikecek cam kafese ruhsat verilmesi. Nazım Plan'ın iptali 90 gün boyunca gözlerden gizlenmiş. Arada da kanunun etrafından dönme imkanı evet. bulunmuş gibi haberler. Evet. Bugün köyde imar oyunları Bostan var. Bostan'da Kuzguncuk Bostan'da çatır çatır girmişler ve kesmişler ağaçları. Ellerinde elektrikli hızarlar bulunan e, belediye görevlilerinden bahsediliyor. Üsküdar Belediyesi'nin e, forumlar kesimi durdurduğundan bahsediliyor. Cihan Orkun e, özür dilerim e, son gelen haberlerde bu, bu eski bir haber daha önce de olmuştu. Sabah baskını olarak nitelendiriliyor. Belki tekrardan bağlanıp daha detaylı bilgiler, daha sağlıklı bilgileri de almak mümkün olabilir gezi Park Özel Programı'nın hemen başında. Evet. Şimdi o zaman Açık Gazete Programı'nı burada e, kapatalım. Ve Otespen'le e, bitiriyoruz. Otespen önemli bir piyanist. Ölüm yıl dönümü bugün 24 Nisan 1970'te Kendisi 1930 doğumlu, 40 yaşında hayata veda etmiş Amerikalı blues müzisyeni ve Chicago blues'un en önemli blues piyanistlerinden birisi kendisi. It must have been the rough adlı parçayla bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. chi